Oh çekkaste Kainat, bugün 10 Ocak, Salı, yıl 2017, ay 1, gün 10, Kasım 64 1438 Hicri rebih Lahir 12, 1432 Rumi Aralık 28 1. İnönü Zaferi 1921 Çalışan Gazeteciler Bayramı Günün Tarihi Bugün Çalışan Gazeteciler Bayramı'nın 56. Kutlanış Yıl dönümüdür. 72 yıl önce bugün 10 Ocak 1945'te Teşrin Evvel, Teşrin Sani, Ka Kanun-u Evvel ve Ka Kanun İssani ay aylarının adları Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak olarak değiştirildi. Günün tavsiyesi: Boğaz ağrısına bitkisel çözüm. Limonlu su. Bir su bardağının suyun bir su bardağı suyun içerisine bir çay kaşığı limon suyunu ilave edin. Hazırladığınız bu karışımı gargara yaparak uygulayın. Su, bal, limon, zencefil. Yarım bardak suyun içerisinde bir kaşık çay, bir ka bir çay kaşığı zencefil, bal ve limonun suyunu ilave edin. Sıcak için. Tuzlu su. Bir bardak ılık su içerisine çeyrek çay kaşığı tuzu ilave edip karıştırın. Karışımı gargara yaparak uygulayın. Her defasında taze olarak hazırlayın. Sirke ve tuz. Öksürükten kaynaklı oluşan boğaz ağrılarında bir bardak ılık suyun içerisine bir yemek kaşığı elma sirkesini ve bir çay kaşığı tuzu ilave edin. Gün içerisinde 3-4 defa gargara yapın. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Purple sky. Baby sleeping while its mother sighs. Talking about the rich folks. Rich folks have the same jokes and they park in basic places. From a shallow grave He counts his money Then he paints you safe Talking to the young folks Young folks share the same jokes But they meet in older places Don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest the illusion. Dining, as it's always done. Carpenters is a place of every one. Talking about the rich folks, the poor create the rich host. believe in Radyo Burası 94.9 açıkradio.com.tr ve açık gazete programı başladı. İkincisi Hemen Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Rodriguez'den Rich Fox, Hawks adlı şarkı yani zenginlerin dalaveraları diye bir Şarkı dinledik. Bana onların başarısından bahsetme ya da kendi mutluluğumdan, e, mutluluğumun reçetelerinden bu yatağında sigara içmeye de devam edebilirsin. Hiçbir zaman bu senin sözüne ettiğin hayallerin gerçek olduğuna inanmadım diye bir şarkı, ilginç bir şarkı. Bunu çalmamızın sebebine de şimdi Galeano bir deva olsun bize anlatsın. Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı Bilmece Onlar Ailenin şımartılanlarıdır Çok oburdurlar Petrol Gaz, mısır Şeker kamışı ve ne bulurlarsa Yütarlar Onları Yıkamaya Onlara yemek ve barınak vermeye, onlar hakkında konuşmaya ve onlar için yol açmaya adanan insan vaktinin sahibidirler. Bizden daha hızlı çoğalırlar ve yarım asır öncesine göre on misli daha kalabalıktırlar. Savaşlardan daha çok insan öldürürler ancak hiç kimse onların cinayetlerini ihbar etmez. Özellikle de onların reklamlarıyla yaşayan gazeteciler ve televizyon kanalları. Bizden sokakları çalarlar, havayı çalarlar. Bizi şunu söylerken duyduklarında da gülmeye başlarlar. Ben idare ediyorum. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman doğru. Sel yayıncı. Evet tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1863'te bugün The London Underground yani Londra metrosu dünyanın en eski metro sistemi. raylı metro sistemi Londra'da. Paddington istasyonuyla Farrington istasyonu arasında gidip gelmeye başlayarak açılmış. Moskova ve Paris'ten sonraki en kalabalık ve en fazla insan taşıyan daha doğrusu Metroist Ağı'da olarak da biliniyor. Ama şöyle bir durum var. Dün büyük bir grev vardı Londra'da metro işçilerin gerçekleştirdiği Londra metrosunda çalışan görevlilerin İşten çıkartılma ve bilet geşeleriyle ilgili problemlerden dolayı bilet geşelerini de kaldırmışlar ve oradaki çalışanları da işten çıkarmışlar. E, Bu sebepten. Sebep mi? Sebep İngiliz hükümetinin ülke ekonomisindeki bütçe açığını gidermek için kamu sektörü başta olmak üzere birçok alanda kesintilere gitmesi. Evet kemer sıkma yani. Kemer sıkma. Bu sebepten ötürü 24 saatlik bir greve gitmiş metro çalışanları. Orada bulunan Londralılar da Farklı yollarla işlerine gitmeye ve gidecek, gidecekleri yerlere Ulaşmaya çalışmışlar Kendine, Otobüs, bisiklet, nehir taşımacılığı gibi Sen kendi yoluna git demişler 4 yani. milyon kişiye hmm. Günde 4 milyon kişi taşıyormuş Evet ziyanlık önemli olan tasarruf Tabii, tabii. Bisiklete hmm. binmişlerdir onlar da tasarruf etmişlerdir Aynı zamanda Bu arada şeyin Dizelin Dizel araçların hmm. tahmin edilenin on katı, normalin on katı karbondioksite sebep olduğu da alacanmış şey değil sadece. Nasıl saklamışlar bunca sene? Saklamamış, daha kimse merak edip sormamış. Sormayı mı bekliyormuş? Evet, önce? herhalde. Araştırmacılarda. araştırmacı vardı da tabi sorunca yapmışlar. Her evet. araştırmacılar da işin ucunda belki para olsa daha önceden de bulabilirlerdi evet. illa bir üniversitenin araştırma yapması lazım ya da de aynı şekilde araştır... karşı gelmesi lazım aynı ama İngiltere'de o araştırmaların da şeyleri kesiliyor şimdi bütün bütçeleri, bütçeleri evet. kesiliyor zaten insan hakları mekanizmasına başvurusu da kesiliyor o da pahalıya mağluluyor İngiltere'ye İngiltere, Avrupa'dan gidiyor Avrupa insan Hakları Sistemi'nden de gidiyor. Bir de şeyden gidiyor. Gezegenden gidiyor bana sorarsan. İngiltere mi? Hı. Ama Hı. iyi olacak. Soruyorlar ki şeyden mı? Ülkenin Suriye politikası hakkında ne düşünüyorsun diye. Sınırdan giriş yapmadan önce. İyi şeyler düşünüyorum desin. Her de. zaman ben güzel şeyler düşünüyorum. Evet böyle İngiltere'de. Ne? İngiltere'de hastaların... Susuzluktan öldüğü iddia edilmiş. San gazetesinde yazıyor. Ülkedeki hastane ve bakım evlerinde günde en az iki, kişilik, iki kişinin açlık ve susuzluktan öldüğüne sürülmüş. San gazetesi. Anadolu Ajansı veriyor bu habere. Ne kadar inanırsınız, ne kadar inanmazsınız sizin bileceğiniz iş. Açlıktan ve susuzluktan mı? Evet. vallahi Bilmem. Şaşırtmaz. Özellikle aslında. yaşlı hastalarmış ama. O zaman başka. Yani yaşlı nüfusla ilgili çalışmalarda bulunan... E, EDUK Ad adlı bir e, dernek varmış konuyla alakalı bir açıklama yapmış hastane ve bakım evlerindeki yaşlıların yeteri kadar beslenemediği ya da sıvı alamadığı için öldüğünü düşünmek korkunç ifadelerine yer verilmiş bu açıklamada ve e, Britanya Tıp Birliği'nin açıklamasında da sağlık ve sosyal hizmetlere yönelik yetersiz fon ile burada da var bir bütçe kesintisi sürekli artış gösteren hasta sayısından dolayı sağlık hizmetlerinin birçok sorunla mücadele ettiği hatırlatılmış Başbakan göreve geldiğinden bu yana sağlık hizmetlerinin karşı karşıya olduğu durumu kavradığına dair bir ibare göremedik diye de bir ince eleştiri yapılmış. Son bir soru bu İngiltere'yle İngiltere'nin son durumu ile ilgili Birleşik Krallık. Örn efendim bildiğim bir yerden sorarsanız sevinirim ama. Başbakan son göreve geldiğinden beri gö Terasamay Evet, terasamay. Herhangi bir seçimle gelmiş bir başbakan olmadan Demokrasinin beşiğinde İngiltere'yi yönetiyor çatıracağız. Nasıl oluyor bu? Hatta böyle büyük büyükle konuşuyor. Avrupa Birliği'ni terk ediyoruz gibi büyük açıklamalarda yapıyor. Seçimde göreve gelmemesine rağmen. Seçimde göreve gelmemiş. Evet. İkinci. Değişik bir demokrasi anlayışına doğru. Dışına çıkıyoruz. Artık Avrupa Birliği üyesi olmayacağız. Avrupa Birliği'ni terk ediyoruz dedi. Konuşmalar yapmış. Bilmiyorum. Evet. Peki. Tarihte bugün... 1945'te bugün de anayasa dilinde yeni Türkçe kelimelerin kullanılması kabul edilmiş. Bak bugüne kadar hep böyle Şimdi işte ben okuyamadım yani. Neredeydi o? Saatli marif takvimi. Kanun evvel, Kanun saniye. Evet. Çalmışlar diyecektim oradaymış. <gülüyor> Teşrih'in evvel, Teşrih'in saniye Kanun evvel ve Kanun saniye aylarının adları Ekim Kasım Aralık Ocak olarak bugün değiştirilmişti. Senesi kaçmış? önce? 45'te. Aynı. Yıl. Aynı. Yıl. Anayasa. Hepçe şey, toptan bütün her şeyi Türkçeleştirme. Vatandaş Türkçe konuş kampanyası için biraz geçti değil mi? Yok o her zaman geçerli. Hmm. 1995'te bugünse bugünüze çok yakından ilgi tutacak bir ilgi kuracağımız bir olay olmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi televizyonu kurulmuş bir anayasal. Yani bir demokrasi de parlamenter demokrasinin e, açıklık şeffaflık ilkesinin doğal bir uzantısı tabi ne olup bittiğini milletvekillerinin onun kendilerini seçenlerin halkın gözü önünde yapmaları çok yerinde olur Te teoride teoride tabi evet. biz yalnız teoriden bahsediyoruz soyut, soyut. incelen Evet Türkiye büyük millet meclisi televizyonu kurulmuş. Bak pratik işte. Oturumlar da canlı olarak TRT 3'ten yayınlanmaya başlamış. Ben bugüne bakalım. 95'te kurulmuş olan televizyonu ne yapayım? 316 milletvekilinin imzasıyla sunduğu partili cumhurbaşkanlığı rejimini öngören anayasa değişikliği teklifinin Türkiye'nin rejimi değişiyor. Değil mi? Yani büyük konuşmuyorum şu anda. Yok Türkiye'nin rejimi değil, yalnız rejimi değil, bütünüyle şeyi değişiyor. Orta Doğu'daki ve dünyadaki yeri de, konumu da değişiyor. Kayıyor bir şeyler yani. Eksen kayması olarak nitelendirebilirsiniz. Evet, evet. Politik bir durumun, konumun kayması olarak nitelendirebilirsiniz. Evet, demokrasi. Yani, Büyük bir kırılma noktasından geçiyor. Evet, son derece. Belki de yani çok uzun zamandan beri gelmiş en büyük kırılma noktalarından birinden geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz evet. Tarihi günlerde olarak nitelendirebiliriz. Peki bunu biraz önce söylediğiniz TRT'de bu şeyde mecliste tartışılıyor ya bunu ıı, meclis dibinden izleyebilmek mümkün olabiliyor mu böyle tarihi anları bir vatandaş olarak her zaman böyle şeyler göremiyorsunuz herhalde T şeyde ıı, anayasa değişikliğini görebileceğiniz çok fazla bir zaman dilimi olmuş mudur Türkiye'de? Sayılıdır. Bunu görebileceğiniz başka ne zaman olacaktır 95'ten sonra böyle bir girişimde bulunulmuş mu Evet. yok ama İyi. şimdi açıyorsunuz meclis TV'yi ne görüyorsunuz bilmem ben de bilmiyorum yazan okuyorum izin verilmemiş ilk gününden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne izlenmesine izin verilmemiş neden galiba verdikleri televizyon kanallarının o şeylerine çanaklarına e, kar dolmuş Bilmiyorum nasıl bir yalan söyleyebilirim bize. Bu durumda benim bir bahane uydurmam lazım? Onların bir açıklama yapması gerekmiyor mu? Yok ama açıklama. Kusura bakmayın. Evet. Yani 1995'ten bu yana TRT 3'ten ya da TRT resmi devletin resmi radyo televizyon kanallarından yayınlanan Büyük Millet Meclisi oturumları durdurulmuş. Türkiye tarihinin en önemli dönemeç noktalarından birinde belki de birincisinde oluyor bu. Ama alınan bilgiye göre T24'te yazıyor. Meclis TV bundan sonraki genel kurul oturumlarını kesintisiz yayınlamayacakmış. Genel, genel kurul çalıştırır sürece internet yayını var demiş. Ancak salı, çarşamba, perşembe günleri Meclis TV canlı yayın yapacakmış. Bu yayınlar akşam saat 19'a kadar sürecekmiş. Bu yayınların internet ağırlıklı gideceğinden söz ediliyor. İnternetiniz varsa kullanabilirsiniz. İnternet kullanmakta çok fazla şeyiniz yoksa, alışkanlığınız yoksa, internetten üzerinden takip etmiyorsanız medyayı Biraz zorlanabilir misiniz? Evet yani günün temel e, skandal diye nitelendirebileceğimiz pek çok yönü var. E, tam bir e, kaos hali hüküm sürüyor. E, çeşitli sahtekarlık iddiaları var. Oy, kullanılan oylarda e, gizlilik ilkesine en temel ilke olarak anayasaya belirtilmiş olan gizlilik ilkesine uyulmadığı iddiaları var. Ve meclis televizyon yayını da anayasa değişikliği görüşmelerinde duruyor. Genel kurul görüşmeleri sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet yayından verilmekteymiş. 316 milletvekilinin imzasıyla sunduğu partili cumhurbaşkanlığı rejimini öngören anayasa değişiklik teklifinin genel kurulda başlayan ilk gününün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden izlenmesine izin verilmedi. Diyecek bir şey bulamıyorum. İnternetini yoksa takip edemiyorsunuz yani. İnternet kullanmak sizin için bir tercihli zorunluluk haline geliyor böyle durumlarda. Bu gibi anlara tanıklık edebilmek için galiba. Canım yardımcılık, yardım, bir tanıdığından kahveye gidersin falan. Kahvede de internet kafe kurmuşlardı. Herkes internet başında izliyordur kahvede. İnternet kafeye gidiyorsunuz değil mi? İnternet evet. kahve. Yok öyle bir durum bence. Bizim kahveye yaşıyor de. Sizin kahveye mi? Hmm. Herkesin elinde şeyle beraber, laptop ile beraber gelinip oturdu. Kıraathane hmm. mi deniyordunuz onları? Kıraathane. Bilmiyorum yani, biraz zor olsa gerek. Ama bu arada işte Şeker TV kurulmuş. Millet İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ali Şeker kamera sistemiyle genel kurulu canlı yayınlamış. Genel kurulda tam teçhizatlı bir yayın organize etmiş. Meclis Başkanlığının bu tutumu üzerine ...genel kurul çalıştığı sürece... ...internet yayını var. Yani hakikaten... ...diyecek bir şey söylenemiyor. Ee, e, çok sayıda milletvekili de... ...periskop denen yayın yapıyor. Gene kamera sistemiyle. Ee, Gene internet şart. Evet. internet şart. Ama bazen o da kesiliyor zaten. Hatta... ...yavaş ve zor... Filiz Kenes Demir İstanbul Milletvekili aynı zamanda biz millet, meclisteki görüşmelerin halk tarafından canlı olarak izlenmesiyle ilgili de bir dilekçe verdik. Bununla ilgili de hala bir cevap alamadık demiş. Cevap gelmemiş. Meşgul? Olduktan. Meşgul evet. Meşgul çalıyor. Herhalde bunun cevaplanması da anayasa görüşmelerinin sonuna kalmayacaktır. Bununla ilgili de cevabı bekliyoruz demiş. E, Engin Altay'da Milletten korkan bir anlayış olmasanız, siz şu görüşmeleri Meclis televizyonunu açarak adam gibi yaparsınız. Nerede Meclis TV demiş? E, açık açık şu anda diye söylemiş bir Uğur Aydemir diye de bir Milletveki ama pek açık değil anladığım kadarıyla. Ülen, benim en hoşuma giden şeylerden biri de Bülent Tuğra'nın Çanakkale Milletvekili Sayın Başkan kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin televizyonla ilgili kararı idari bir karardır demiş. Hı. Bak bu idari bir kararmış. O bizim işimiz değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Buradaki her türlü yayın eşit şekilde yapılır. TRT'de olduğu gibi. Evet. Sayın Başkan ve pratikte tabii. Öyle diyorsa koskoca milletvekili. Tabii canım. Çanakkale'nin. Buradaki her türlü yayın eşit şekilde yapılır. Sayın Başbakan'a canlı yayın var. Sayın Altay'a yok tarz bir yaklaşım iftiradır ve doğru değildir. Demiş. Kayıtlara geçmişler işte böyle. Ee, peki ondan sonra bu görüşmeleri bu görüşmeleri meclis yayınlanması yayınlanmasıyla ilgili grup başkan vekili Levent Gök iktidar partisi grup başkan vekilleriyle 10 gündür görüşüyor hiç hayır denmedi evet de denmedi niye o zaman demediniz gidin baş başkanlık divanıyla görüşün diye ne diyor böyle soru sorulduğu zaman ne deniyor meclis tv'de bu görüşmeler yayınlanacak mı diye sordukları zaman ne cevap veriyorlardır acaba evet yani bu meclisin vekiller, meclisin işi bu ya demiş Bülent Tören nasıl laf çeviriyorlardır kimdir bu demiş? bizim meselemiz değil niye demediniz protokol var Sayın Başkan demiş ne ayıp şey çok ayıp diye de Engin Alt'a cevap vermiş böyle gidiyor orada. bizim kolay kolay takip edebileceğimiz bir e, durum değil pratik ama kayıtlara geçiyor işte Ali Şeker takip ediyormuş ama evet Şeker TV Şeker TV olarak nitelendiriliyor bir kamera bir ekran bir de trici e, cihazla oturma internet üzerinden canlı yayında vermeye başlamış aynı zamanda Twitter üzerinden de yapıyor Uyuyan milletvekillerinin fotoğraflarını çekiyormuş. Ben bu duruma çok karşıyım açıkçası. Uyuyabilir insan. Uykusu gelmiş olabilir, yorgunluk olabilir, gece geç saatlere kadar çalışmış olabilir, dinlendirmek işi olabilir. Evet, durum ne kadar kritik olursa olsun. Kesinlikle. Evet. Paparazzi gibi yaklaşıp anayasanın ülkenin rejimi değişirken hafif bir uykuya dalmış. Çok e, mu? Şekerleme yapan milletvekillerinin fotoğrafını çekip yayınlamak. Ama şeker tv... Ya, tamam ah. ya. tamam o yüzden tamam, şekerleme tamam. her şey şu anda aydın'ın özür diliyorum <gülüyor> kendisinden de sizden de dinleyicilerden de Selahattin'den de. var mı başka kaldı mı yok tamam Lüzum, yok bir de milletten dile ee, yani üst akıl bunu söyletti. Ben değildim. Yani çok şey bir durumla karşı karşıyayız. Karmaşık, kaotik ve zorlu. Anayasa paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne protestolarla geldi. Cumhurbaşkanlığına geniş yetkiler tanıyan ve rejimi kesinlikle değiştirecek olan bir paket için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en zorlu süreç başladı. Bunun birkaç hafta süreceği belirtiliyor. O protesto gösterilerinin haberini nereden okudunuz? Hı. Dün Birçok internet sitesinde onu görebilmek mümkün değildi de çok fazla. Öyle mi? Evet. Ama bayağı böyle Türkiye'deki internet TV sitelerinden... Yani, yani haber kaynaklarından Türkiye'deki mi? Onlarda bulunmuyor evet. Dışarıdan bakmak gerekiyor. Burada fotoğrafı evet. da var. Bayağı ciddi bir bazı milletvekilleri yaralanmış. Osile'de vekile de dayak demişler Cumhuriyet Gazetesi'nde. Türk e, mecliste görüşülmeye başlanan anayasa tasarısını diktatörü istemiyoruz sloganıyla protesto etmek isteyen yurttaşlar, milletvekilleri, avukatlar ve sivil toplum örgütleri Polisin sert müdahalesiyle karşılaşmışlar. Meclisin önüne gitmeye çalışanlara polis gaz, cop, toma ve köpeklerle müdahale etmiş. Tomadan sıkılan suyla birçok kişi yaralanmış. Evet. Vekilleri köpeklerle mi saldırmış oluyorlar? Evet. Yok canım yapmamışlardır. Şey olur mu? Milletvekilini. Yani köpekler var en azından gördüm. Fotoğraflarda ve şeylerde, çekimlerde de. Ee, Köpekli resimler var yani. Ee, şey. E, gruba e, yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları ve avukatlardan oluşan bu gruba meclis önünde protesto için toplanma izni verilmemiş. Müdahale var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın dişi kırılmış. Baya ciddi şeyler bunlar yani. Vekilin dişi kırılmış. Evet. Diğer vekiller de çeşitli yerlerinden yaralanmış. Yani ne diyeceğini insanın gene biraz şaşırdığı noktalardan biri. Hocun. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Necati Yılmaz şey demiş. Polis bütün girişleri abluk altına almıştı. Barikatlar kurmuştu. Yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşu açıklama yapmak için gelmişti. Ancak içeri almadılar demiş. Hükümdar istemiyoruz. Başlıklı bir diriyi sivil toplum kuruluşlarının okuyamadıkları bildiri Cumhuriyet Halk Partili vekiller okumuş anayasaların toplumsal uzlaşma metni olduğu belirtirken Adalet ve Kalkınma Partisi sadece MHP'nin desteğini alarak getirdiği anayasa değişikliği paketinin her türlü uzlaşmadan uzak olduğu da anlatılıyor. Yani şöyle bir e, metin bu ayrıntılı bir metin e, Deniyor ki parlamenter, parlamenter demokratik sistem ortadan kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı'na yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tamamı veriliyor. Kuvvetler ayrılığı yok ediliyor. AKP'nin desteğini aldığı MHP'den bile karşı seslerin yükseldiği 21 maddelik anayasa değişikliği paketi Meclis Anayasa Komisyonu'nda 18 maddeye indi. Düzeltmelerde eleştirileri azaltmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin federasyona zemin hazırlayacağını ifade ettiği merkezi idareyle ilgili Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi veren madde paketten çıkarıldı. Ancak Cumhurbaşkanı hem o hal hem de seferberlik hali ilan edebilecek. Cumhurbaşkanı temel haklar ve özgürlükler, siyasi haklar da dahil olmak üzere her konuda kararname çıkarabilecek. Kamu üst düzey atamalarında temel rol oynayabilecek pakete göre yürütme etkisinin tek başkanda toplandığı modelde başbakan olmayacak başbakanı da cumhurbaşkanı denecek. pardon başkanı da cumhurbaşkanı denilecek zaten binel yıldırım da bir konuşma yapmış ne demiş biliyor musun ne demiş efendim bir gemi de iki kaptan olursa batar o gemi demiş kendisinin gemileri çok sayıda gemisi var. Vardır. zaten o, oradan onunla. o literatürden konuşuyor. Evet. Ama Cumhurbaşkanı yoktu. Onun bildiğim kadarıyla oğlunun var. O da gemi değil. Gemicik. Hı hı. Neyse kullandıkları literatür üzerinden baktıkları zaman bineli Yıldırım kendini kaptan olarak görüyorsa söyleyecek bir şey yok. Ama herhalde suvariyi kastediyor burada. Nasıl yani? birinci kaptanı yoksa bütün gemilerde büyük gemilerde teknelerde en az iki kaptan olur bildiğim kadarıyla. Bu uzmanlık alanı değil ama ha, e. ikinci kaptan diye bir Hı. durum vardır bildiğim kadarıyla. Onu atlamış Binali Bey ama... kullanmıyor. Satın alıyor. <gülüyor> evet. Ondan sonra peki bu arada Sahte oy pusulaları filan da e, tartışılıyor. Sahte oy pusulası tartışmaları var. Yani aklı hayalin almasının güç olduğu durumlar var. Bütün bunları konuşacağız. Birazdan devamında getireceğiz ama beni en çok çarpan iki şeyi de hemen söyleyeyim. E, Demirtaş'tan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa değişikliği teklifi için dilekçe var. Parlamentonun 11 üyesi hukuk dışı yollarla siyaseten rehin alınmışken diyor, oy kullanma imkanı yaratılmaması durumunda konunun iç düzeye ve anayasaya açıkça aykırılık teşkil edeceğini söyleyip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir dilekçe göndermiş Edirne F tipi cezaevinden. Biz her oylamasında gizli oy kullanabilmesi için gerekli tedbirleri almasını ve bunu sağlayacak imkanları yaratmadan oynamaya geçilmemesini arz ve teklif ederiz diyor. Pek uyulacak mı bilmiyorum. Ee, Başbakan Yardımcısı Canikli'nin sözünü beğeneceğini tahmin ediyorum. Nurettin Canikli. Nin. Ben binler yıldır mı sözündeyim hala. Bunu bilebilmesi gün günün ikinci önemli sorusunu soruyorum. Buyurun efendim. Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli demiş ki anayasa değişikliğinde açık oy anayasaya aykırı değildir demiş. Doğru mu yanlış mı? Demiş evet. Hayır deyip demediğini soruyor. A, tamam Son... işte doğru mu yanlış mı dediniz? ben de demiştim. Anayasaya aykırı mıdır değil midir? Oradan baktığın zaman anayasa okulcusuna benziyor ufak bir şey, Yo, maddede şey diyor işte. Ha, işte onu söyledikten sonra söyleyebilirim bir de Nurettin Caniklerin sözünü karşılayabilirim özür dilerim Ne anayasada gizli oyla yapılır diyor anayasada bunu net bir şekilde <gülüyor> ifade etmişler mi Evet. Etmişler. gizli oy bakalım etmişler böyle bir gizli oyu açık oy olarak kullanırsak anayasa aykırı değildir zaten kullanıyoruz demiş açıkladık demiş Orada bir fotoğraf vardı. Siz göstermiştiniz sabahleyin. Evet. Kim kimi fotoğrafıydı o? Bilmiyorum şimdi. Bulamam. Elinde Bilmiyorum. zarfıyla beraber Güneçüzlü'de bir Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilinin daha fotoğrafını gördük sabah sabah sizin sayenizde. Oyunu, oyunu gösterirken. Oyunu gösterirken. Evet, şimdi bu gizli oy diyor. Ama maddede fakat bu anayasaya aykırı değildir Onu bulmaya çalışıyorum. Bu sana bir şey hatırlatıyor mu? Peki. Gizli oyla alakalı olarak mı? Hayır. yani Şöyle bir şey de hatırladım ben. Neyse aradan sonra konuşuruz. İyi peki. Açık Gazete Çok ünlü blues müzisyeni, şarkıcı, gitarist ve harmonika ağız mızıkası ustası Harlan Wolf'un Sitting on Top of the World, Dünyanın Tepesinde Oturuyorum adlı ironik hoş blues, blues'unu, türküsünü dinledik doğum gününde, pardon ölüm yıl dönümünde 1976'da 10 Ocak'ta hayata veda etmişti 1910 doğumlu Chester Arthur Burnett Asılırdı Ona da bir günaydın demiş olduk Kesin bilgi de geldi efendim ee, Nedir? Gemilerde biri süvari olmak üzere Toplam 4 kaptan bulunuyormuş Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan Hayır Binali Yıldırım yanlış biliyor o zaman iki Orası kap, kesin canım İki kaptan olursa batar diye Ama benim sorum şu müsaadenizle Neden beş değil dört Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Beşinci nerede Hapiste, Beşinci hapiste. Evet. Hatta beş altı hapiste Evet Ama O yüzden kendiniz... dört olarak geçiyormuş ama bir garip tabii bir aralar ulaştırma ve e, Denizcilik Bakanlığı yapmış olan bir kişinin böyle bir metaforla bu olayı yanlış bir şekilde açıklaması. Yanlış değildir o. Onun yaptığı hiçbir şey yanlış. Belki olmadı. onun gemilerinde İki şey vardır. İki kaptan bir gemiyi batırır diyor. Birisi Türkçe'de. Tek misin? tek kaptan o gemilerde vardır belki. Hala gemisi var mı bilmiyorum ama. Olmaz mı? Eşti işte, neyse. Neydi? Bitirdik bunu. Şimdi gizli oy milletvekilinin vazgeçebileceği bir hak mıdır değil midir? Sorumuz bu. Al sanat fotoğrafları soruyordu. Hı, evet. Milletvekilleri açıkça ellerinde oy pusulaları, kullandıkları pul iftarla Göbeklilerini evet, de sergiliyle kilo, kilo vermesi lazım ama iftarla gösteriyor. Bu anayasaya aykırı mı mi? Sorun bu. Evet efendim. Ee, biri de kabinin içinden kendisini göstermiş. Böyle hafif çapkın bir gülümseme yüzünde. Ve işte bakın gülümseme de yok galiba. Teşhircilik olabilir mi bunun tanımlanması gereken şey? Yani. Bu tamamen bir şey vatani görev bu. Açıkça bak parmağıyla da gösteriyor. Onun bulunduğu yerde üçüncü fotoğrafı görüyorsun. İşaret parmağı havaya kalk. Yok. işaret parmağı pusulanın üzerine Hadi kullandığı oyu gösteriyor. Gizli olması gerekiyor. Şimdi... E, burada e, şöyle bir sorun var. E, açıkça... E, şey değildir diyorlar. Avustralya oyu olarak adlandırılan bu sistem ilk, ilk kez 1850'li yıllarda bu ülkede kullanılmış. Sonra Birleşik Devletler'de Massachusetts oyu olarak bilinen gizli oyu ilk kez bu eyalette uygulanmış. Ama daha da geriye gidiyor. Antik Yunan'a kadar gidiyormuş. Türkiye'de biraz e, şey olmayabilir ama olabilir ama olabilir de bazı ülkeler tarafından. Antik Roma'da da varmış. Onlar pagan. Sonra Fransa, Fransız Anayasası, 1795 Fransız Onlar Anayasası. Onlar da Hristiyan. Laik bir de. Laik Birleşik Krallık'ta da var. Gizli oy isteği reformcuların öğretisinin temel alındığı altı noktadan biriymiş. Onlar da Brexit'çi. Sonra bir Türkiye bulamadım. Ama birçok ülkede var. Kolombiya'dan Hollanda'ya, İtalya'dan Ekvator'a, Uruguay'dan Costa Rica'ya kadar. Evet ama... Ee, ne ne yazık ki öyle değil. Şimdi yardımcı docent doktor e, Kerem Altıparmak var. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi. Gizli oy kullanma milletvekilinin vazgeçebileceği bir kişisel hak değil diyor. Oylamanın geçerliğini sağlayan bir yükümlülük. Bu oylama geçersiz demiş. Çok ilginç tabii aslında. Yani ilginç değil. Ee, hukuki açıdan senin bu sabahtan beri tutturduğun gibi teorik açıdan tamamen hukuk ve anayasa teorisi açısından doğru gibi geliyor. Ama oyunu açık kullanan Sağlık Bakanı sana mı soracağım demiş. Sağlık Bakanı ismini de verebilir misiniz efendim? Çok değişiyor Sağlık Bakanları da. Bilmiyorum sonucu Müezzinoğlu'ydu galiba yazmıyor burada yeterince. Şimdi 6 parmak şöyle bir açıklama yapıyor Kerem 6 parmak. Diyor ki dörtten alıyorum bu haberi. Bir kişi kendisine ait olan bazı hakları kullanmaktan vazgeçebilir. Örneğin ben kitap yazmayacağım diyebilirim. Ya da ibadet etmeyeceğim diyebilirim. Sorana da sana ne diyebilirim?" Ancak gizli oy kullanmak milletvekiline tanınmış bu, bu tipte bir hak değil. Yani sana ne ben gizli oy vermiyorum diyemez vekil. Gizli oy vermek vekil için bir yükümlülüktür. Buna uymak zorunda. Uymazsa gizli oyla yapılan seçimin bir anlamı kalmaz çünkü. O zaman niye yazsınlar değil mi oraya gizli oy diye? Evet efendim. Recep Akda bu arada. Recep Akda mı? Evet. Yani Mevzine olun öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Evet tabii haklısın. Ben düzeltir, Lütfen. özür dilerim. O halde gizli oy kuralına ...oyabilmesi ancak vekillerin gizli oy kullanma yükümlülüğünün olduğunun kabulüyle mümkündür. Bu yükümlülük de kişisel hakların bir kısmının bir kısmında olduğu gibi vekilin kendi iradesine göre vazgeçebileceği bir şey değildir. Peki burada ilginç bir soru var. Oylamanın geçersiz olduğuna kim karar verecek? Şimdi bu soruya da Kerem Altıparmak demiş ki gerçekçi biri olarak ima etmiş. Herkes kadar bunun ben de pek mümkün olmadığının farkındayım. Siyasi anlamda kimse buna cesaret edemeyecektir. Ancak teknik olarak mümkün olduğunu düşünüyorum. Şöyle anayasanın 148. maddesi anayasa mahkemesinin anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından denetleyebileceğini belirtiyor malum. Evet. özünü yapamazsın içeriğini bundan ne kast edildi değilse, ikinci fıkrada belirtilmiş buna göre şekil denetimi teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususla ile sınırlı ben bu oylamada oylama çoğunluğunun gizli oy kullanmayan üyeler sayılmayacağı için sağlanamadığı kanaatindeyim bu şekilde şekil denetimi yapıp anayasa değişikliği de iptal edilebilir Peki soracaksın sen şimdi. Sormuşlardı zaten. Bunların hiçbirinin gerçekleşmeyecek olması. Sizi karamsarlığa sevk etmiyor mu? Evet. Hayır. Fark etmez. Hukuken bu durumun bu olduğunu saptalımıza engel değil diyor. Kerem Altıparmak. Şimdi. Bir de lan varmış. Onu söylemeyi unutmuşsun. Sana mı soracağım lan diye bağırmış. Recep o. Ak'ta gizli oy kuralana riayet etmedi, etmemesine tepki gösteren milletvekillerini. Üzerlerine de yürümüş olduk. Yazıyor mesela. Yok canım. Yapamıştır. Evrensel internet. Landa dememiştir. Bende yok. Benim kaynaklarımda yok öyle şeyler. Bilmiyorum. Video var. Hangi Meclis videosu mu? Yok canım. Hep telefonuyla çekilmiş. <gülüyor> vekiller tarafından. Hı. Hı. Şimdi bu sana şeyi hatırlatmıyor mu peki? Seni tam 10 yıl geriye götürmek istiyorum. Buyurun. 2000 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Cumhurbaşkanlığı seçimleri mi? 2007'deki. Evet. Abdullah, Abdullah Gül. Gül. Evet. Üniversite zamanları. Buyurun. Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 3'te biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler genel kurulda iki defa görüşülür değiştirme teklifinin kabulü meclis üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. Şimdi hı hı. bu bunu şey yaptık değil mi? Gizli oy demek ki böyle. Anayasa değişikliğinde gizli oy şartmış. Evet Onu bulmaya çalışıyorum halen anayasada ha, işte nasıl geçtiğini. İşte bu. Ha, buldunuz mu? Buldum. Tam olarak söylemem evet, tam tamam, bu. Tamam o zaman aramayayım da. Arama. Fakat gelelim 10 yıl öncekine ne diyordu orada? Sabih Kanadolu'nu hatırlıyor musun? Evet efendim. Hı? Hı hı. Eski Yargıtay Başsavcısı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde gittiğimiz zaman şöyle bir şey olmuştu. Efendim bakayım nasıl bulacağım? kolay da değil. Yani Yeter, şimdi şöyle diyor 300, 367 tartışmalarını hatırlıyor musun? Evet efendim. Hmm, i̇şte o ee, eski yargıda başsavcısı Sabih Kanadolu 27, 26 Aralık 2006'da 2007 demiştim ama yanlış söyledim 2006'daymış Cumhuriyet'te bir yazı yayınlıyor. Ve anayasada belirtilen 367 oyun sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu da söylüyor. Yani oylamalara en az 367 kişi katılmalı demişti. Ama oysa me şeyde, açıkça Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 yeterlidir. İlk iki turda 367 kişi katılır. Sonraki iki turda bak anayasanın 102. maddesi. Ha, bunu da buldum. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk iki turda nitelikli çoğunluk 367 oy. Nitelikli çoğunluk. 300, 3'te 2 oluyor herhalde. Sonraki iki turda da salt çoğunluk. Yani 276 yarıdan bir fazla gerekiyordu. Hayır demişti Kanadolu. Orada öyle yazıyor ama olsun öyle yorumlanmaz. Tıpkı bu 10 bir sene arayla aynı tartışma oluyor. Başbakan Yardımcısı Cennikli de diyor ki orada gizli oy kullanılır diyor maddede 175. partinde de ben açık oy kullanırım ve anayasaya aykırı değildir diyor. Kanadoğlu da o zaman demişti ki orada evet 367 yazıyor ama onu öyle yorumlayamayız 367 öbür oylamada da öbür türde da de geçerlidir demişti ve her iki durumda da kim kazandı daysa da yazılı olan şeyi uygulayanlar değil. Bu yorumu yapanlar kazandı. Evet. Mücadele devam ediyor bu iş arasında. Evet. Eseresinde. Ve bütün iyilerle kötüler arasındaki mücadele de devam ediyor. Geleceği iyi görenlerle geleceği kötü görenler arasındaki mücadele de devam ediyor. Evet, bir şeyin meleklerle şeytanlar arasındaki mücadele de devam ediyor. Üf. <gülüyor> Ankara Barası da şunu söylüyor Sayın milletvekilleri bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşeceğiniz yeni anayasa değişikliği teklifiyle 1. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin sona ereceğinin 2. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin Cumhurbaşkanı'nda toplanmaya çalışıldığının 3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek adam iktidarına bırakılacağının 4. Cumhurbaşkanlığının kanun koyucu yerine geçirilmek istendiğinin 5. Devlet yönetiminin yasa yerine Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenebileceğinin 6. Yürütme erkinin artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu olmayacağının 7. Bakanlar Kurulu'nun anayasadan çıkarılacağının bakanların Cumhurbaşkanı'na hizmet eden birer memura dönüştürüleceğinin sayıyı vermiyorum artık devam ediyorum. Hükümetin artık fiilen olmayacağının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yürütme vekaletini kaybedeceğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin artık devleti temsil edemeyeceğinin neler demiş Ankara Barosu hukukçu devleti temsil edemeyeceğinin ve denetim yetkisini kaybedeceğinin yasama organı olarak üyesi bulunduğunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkisizleştireceğinin yasama yetkisinin ellerinizden alınarak Cumhurbaşkanı'na teslim edilmek, edilmek istendiğinin, yasama organının birer süjesi yani öznesi olarak, başbakana ya da bir bakana soru soramayacağınızın, sözlü açıklama isteyemeyeceğinizin, salt çoğunluğa ulaşmadan bakanlar hakkında soruşturma isteyemeyeceğinizin, yargıda tek söz sahibinin Cumhurbaşkanı olacağının, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda seçimle gelme yoluyla üyeliğin sonlandırılacağının, ayrıca devlet bütçesini düzenleme ve değiştirme yetkilerinin tek başına Cumhurbaşkanı'nda olacağının, üstelik bu yetkilerin herhangi bir denetime tabi olmadan kullanılabileceğinin farkında mısınız? diyor. Yani kısacası bu teklifi kabul etmenizin rejimi değiştirmek, Göreve başlarken ettiğiniz yemini bozmak anlamına geldiğinin teklife evet derseniz milletvekili seçilme amaçlarınızın ortadan kalkacağınızın farkında mısınız? Bir gülerek şey yapıyorlar değil mi? Evet. Açık bir şekilde oy kullanıyorlar. Evet. He. Egemenliği milletten alarak kayıtsız şartsız cumhurbaşkanına teslim etmeyin. Bu teklifi kabul eden milletvekillerini tarihin unutmayacağını bilin. Ve aydınlık bir gelecek için anayasa değişikliği teklifine hayır deyin. Ankara Barı Su Başkanlığı tam sayfa ilan vermiş gazetelere. Anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak. Çok ciddi değil mi? Evet. Çok ama ciddi olaylar oluyor. Hakikaten. Takip edilmesi çok kolay değil ama çok ciddi olaylar oluyor. Baskın Orhan da şöyle yazmış. Eğer bunun adı ülke yönetmekse benim adımda napoleon gibilerden tamamlayabilirsiniz çünkü osmanlı dahil bu topraklar şimdiye kadar hiç bu kadar başıboş kalıp yalpalamadı diyor dışarıda komşumuzun iç savaşına ordu sokarak müdahale ediliyor ediyor düş hükümeti düşürmeye çalışıyoruz hiç yaşanmadı böyle bir şey İçeride o hal ilan edilmiş ama 12 eylül öncesi dahil şimdiye kadar hiç görülmemiş bir asayişsizlik ortalığı kavuruyor yüzlerce insan patlamalarda ölüyor Bakanlarımız çözümü açıklıyor İnşallah sizler de şehit olun Hiç duyulmamış şey Binlerce insan Aylardır içeride Kendilerini suçlayacak kanıt Aransın da bulunsun diye bekliyor Üniversitelerde hoca Bırakılmadı Onlar da dışarıda Tırnak içinde Modacı Barbaros Şansal Havalimanının apronuna girenler tarafından Linç ediliyor Şansal içeride Linkçiler dışarıda. Canını yurt dışına atabilenlere anons yapılacak. Gelmeyenlerin ma mal ve paralarına el konacak. Kayyumla el konan şirketlerin malları haraç mezal Üçüncü kişilere satılıyor. O halden alınan kararlar sadece o hal süresince geçerli olduğu için feriştahı gelse bu işin içinden çıkamaz diyor baskın öğren. Çıkamaz da. Bunları yapanlar yarın öbür gün içerden nasıl çıkar o şimdiden bilinemiyor. Daha yazayım mı demiş. Şu iki olay yan yana gelince yapın yorumunuz. 1. Rusya büyükelçisi resim sergisinde öldürülüyor. Öldüren sip sivri tek bir kişi. Elinde sadece bir beylik tabanca. Salonun bir köşesine sıkışıp kalmış vaziyette. Eline kolunu ateş edip sağa yakalayacağını direkt öldürüyorsun ve her şey aniden karanlığa gömülüyor. İki, ülkenin en orta yerindeki en büyük gece kulübü yılbaşı gecesi mezbahaya çevriliyor. Çeviren elini kolunu sallayarak gidiyor. Gidiş o gidiş. Bugün bir başka gazetede havuz medyası diye tabir edilen gazetelerden birinde bugün bulmuş ama şeyi tespit etmişler. Hmm, reyne olayını nasıl yani kimin yaptığını tespit edelim mi Kimdi zaten o değil örgüt örgüt hangi örgütmüş FETÖ ama bütün bunlar büyük politika sadece yöneticilerimizin aklı erer daha basit şeylerden bahsedelim diyor baskınlara. 2017'ye girmeye 5 kala aynı paraya metreküp azaltımı yoluyla doğalgaza gizli zam yapılıyor Bundan sonra da 2017'de zam olmayacak diye ilan ediliyor. Olay AKP'lilerin sahte oy kullandığı Türkiye Büyük Millet Meclisinde de yansıtılıyor. İnternet çalışmıyor. En iyi ihtimalle sürünüyor. Telefonlar çalışmıyor. Saatlerce bağlanmıyor. Bağlansa duyulmuyor. Kaloriferler çalışmıyor. Çünkü elektrik kesik. Laptop yoksa bilgisayar da çalışmıyor. ...varsa pil kadar çalışıyor. Referandum veya erken seçim kapıda olduğu için... ...konut sahiplerini kızdırmamak uğruna... ...organize sanayi bölgelerinin elektriği kesilip... ...konutlara veriliyor ama boşuna. Oralarda günlerce karanlık. Ecevit döneminde olsaydı bunlar... ...ülke pat diye ortasından patlardı. O dönemden farkımız ne derseniz... ...1970'lere göre bütün dünyada ekonomi çok geliştiği için... Sanayi vesaire sıkıntısı yok. Karşılığında troller var. Şikayet edeni ürkütüyorlar. Şehmuz Seven, iş yerinde üretim ticaret yapamayan binlerce esnaftan biriymiş bir tweet atıyor. Sayın Bakanım iki telli organize sanayi bölgesine 5 gündür elektrik verilmiyor. Zararımız çok büyük. Yardımcı olur musunuz? Anında troller. Imal, imlaları düzelterek veriyorum demiş. Allah belasını versin bu CHP ve FETÖ'nün kardeşim. Hepimiz fedakarlık yapacağız. 10-15 gün daha. Şeyh Mus, 5 gün daha gelmezse esnafın yarısı batar. O zaman sen de FETÖ'cü veya DKP, CHPK, PKK'lı falansın. Tam vatan haini. AKP elektrik vermiyor. Ayağıyla hükümeti küçük düşürüyor aklınca. Bunlar trollerin yazdıkları. Boşuna uğraşıyorsun diyorum. Reisin ve Türkiye'nin önünden çekil. Engelleyemeyeceksiniz. Şeyh Muz, iki tellide esnafım diyorum. Beş gündür elektrik yok diyorum. İş yapamıyorum diyorum. Başka troller o zaman devreye giriyor. Terörist İsrail ajanı, ABD uşağı, Marksist Leninist. Biri de şöyle yazıyor. Bunu tahmin etmişindir. Ama ben söyleyeyim. Şehmuz üst aklın adamısın herhalde Üst akıl oyunları bunlar Şehmuz canından bezmiş Kimi İsrail ajanı Kimi Marksist denilist olduğumu söyledi Oysa hiçbirini bilmiyorum Biri bu Esad'ın ajanı diyor Biri İsrail ajanı mısın diyor Ben elektrik yok diyorum adam diyor ki Sen vatanı böleceksin anlamıyorum ki Sadece elektrik istedim ben Milliyetçi bir insanım 7 tane sigortalık çalışanım var Vergimi sigortamı günü gününe ödeyen biriyim Şeyh Musa koyan belli diyor baskın bitirirken Orhan. Yöneticilerimiz, bana koyan da şu, yöneticilerimiz bir de alay ediyorlar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Cumhurbaşkanımızın damadı Berat Albayrak olayı iki şeye bağladı. Bir, üç farklı bölgede yeraltı kabloları kesilmiştir. İki, ABD kaynaklı siber saldırı yapıldı. Şeyh Musa pes etmese ben ediyorum diyor. Ama bir damat haberi daha var. Ameri, damadı, Amerika'dan. Trump damadını en önemli yerlerden birine getirmiş. Görevlerden. Jared Kushner'ı. Ivanka'nın kocasını. Çok önemli bir yolsuzluk falan olabilir. Etik sorunlar var diyor. Zaten çok etik sorun var ama ne yapalım. Orada da böyle devam ediyor. Zaten Meryl striple de çok ağır bir girişim olmuş. Galiba yayınlayacak zamanımız kalmadı onu. Evet. Strip Golden Goals şeyinde ödülünde çok ilginç şeyler söylemiş. Çok ciddi bir şekilde eleştirmiş. Donald Trump da müthiş sert bir şey yaparak küfürle o bir nokta nokta nokta diye zaten o, o çok ödüllü oyuncuyu Oscar dahil iki Oscar'ı ver galiba pek çok son yiyincisini de alırken Meryl Streep'e o zaten abartılmış onun oyunculuğu filan da diyor. Streep'in eleştirdiği konu daha doğrusu gayet net ve güzel bir şekilde tasvir ettiği durumsa senenin en iyi performansını kim tarafından gerçekleştirmiş olduğuna dair verdiği örnekti. İsim vermeden Donald Trump'ı engelli bir gazeteciyi taklit ettiği bir şey vardı. Elini kolunu sallayarak, ağzını yem bir şekilde herkesin gözü önünde dalga geçtiği bir görüntüsü vardı. O görüntüden bahsetti. Neden dalga geçiyor peki Trump o e, sakat gazeteciyle? Çünkü o sakat gazeteci Trump'ın doğru söylemediğini, yalan söylediğini ispatlamış bir gazeteci. İşte bunun karşılığını da işte dalga geçerek, herkesin önünde dalga geçerek e, gösteriyor Donald Trump. Strip'te bu performansı ironik bir şekilde e, yılın performansı olarak nitelendiriliyor. Ardından ama da ne yazık ki gerçek diyor. Evet. Ee, bu bir performans dedim ama yani ne yazık ki gerçek diyor. Fakat e, ben sana söyleyeyim benim okuduklarım gerçekleşirse e, Meryl Streep'in başı bu trollerle acayip derde girebilir. Yani 17 küsur milyon Takipçisi var Twitter'lar ve çok ağır ölüm, cinsel tehdit, çocuklarının tehdidi filan dahil her şeyi yap, yaptığı biliniyor daha önce. Neyse durum budur yani dünyadaki. Dolar da 3.74 mi olmuş? Kaç olmuş? Bakalım. Dolar. Dolar'da yeni rekor 3.74.40 diyor bende Cumhuriyet'teki şey Be belki biraz düşmüştür sonra 3.72.51 evet. Alıştan mı bahsediyorsunuz satıştan mı bahsediyorsunuz ona göre söyleyeyim Alış 3.72.16 satış 3.72.51 olarak niteliliyor ama saatlik olarak değişiyor ve muazzam oranlarda değişiyor bu arada Bilmiyorum bizim Zeraattin bakıyor işlere büroyu döviz bürosunu şu. Sattı o hepsini. Uçağıdan sonra her şeyi sattı. Ha, Karşılığında döner ekmek yediniz ya hatırlamıyor musunuz? Evet, doğru. <gülüyor> Peki. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Günaydın Can. Evet son derece kritik hatta belki de benzeri görülmemiş derecede önemli bir eşik dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu anayasa değişikliği oylaması ve arkasından da gelmesi muhtemel referandumla. Evet e, tabii ki tarihimizde... E, ...kritik dönemler gördük... ...darbeler gördük... ...darbelerle beraber getirilen... E, ...çok önemli rejim değişiklikleri... ...gördük ama umudumuz... E, ...hatırlarsan... ...1990'ların sonunda... ...başlayan bir hareket vardı... ...sivil anayasa girişimi diye... Evet tabii. Ve, e, ...ve bu sivil anayasa girişiminin... E, ...en önemli... E, ...gerekçesi... ...iddiası... ...bundan sonra... E, ...barışçıl biçimde... E, Toplumun görüşmesi, tartışması ve serbest tartışması çerçevesinde oluşan bir değişim iradesinin ifadesi olmasıydı anayasanın. Ra ra pardon, radyoda da bu, bu adla bile bir dizi program yaptığımızı da gayet iyi Program yansıyor. yapılmıştı 2000'lerin evet. başında evet. evet. Anayasa değişikliği tabi ondan sonra kısmi anayasa değişiklikleri çok yapıldı 2000'lerin başında mecliste biliyorsun hepimiz izledik 4-5 anayasa paketi değişti 12 yıl anayasasının bir kısmı ciddi biçimde şey değişti ama yeni bir anayasa yapma ve bunu gerçekten bir toplumsal uzlaşmadan bahsetmiyorum ama bir toplumsal tartışma ve gerçek anlamda bir bilgilendirme, değerlendirme dinamiği üzerinden e, yapma e, çabaları e, maalesef e, sonuç vermedi. Her seferinde e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, bu girişimleri sözde başlayacakmış gibi gösterip arkasından e, erteledi, askıya aldı, zamanı değil dedi ve sonuçta şimdi e, bir e, kısmi anayasa değişikliğini ama aslında Anayasanın kendisini bütünüyle değiştirmese bile rejimi baştan aşağı değiştiren. Yani bir anayasa değişikliğinin yeni bir anayasada e, yapılabilecek, yepyeni bir anayasada yapılabilecek köklü rejim değişikliğini 4, 5, işte toplam 18 maddede, aslında 18 maddede değil e, biliyorsunuz. E, 18 madde altında ama sonuçta 50-60 maddeye dokunuyor tabii bu değişiklik. Çünkü başbakan lafının geçtiği her yerin değişmesi lazım örneğin. Evet. Torba anayasa terimini kullanmıştı Çiğdem de Cumhuriyet Gazetesi'nde. Evet. Yani gözükmeyen 18 e, madde gibi gözüken ama aslında de Çiğdem Toker'in çok doğru tespitiyle torba kanundan sonra torba anayasa değişikliği evet. e, uygulanıyor ve, e, ve bu en e, e, en en kötü, en e, zararlı yöntem. Çünkü e, o ana, bütün anayasanın e, bu çerçevede değişmesi ve, ve ona uygun bir e, anayasal e, çerçeve, yani rejimin e, ruhuna uygun bir anayasal çerçeve oluşturmaktan da aciz olduğu için bir e, fiili durumun anayasalaştırılması çabası aslında fiili duruma anayasal çerçeve verme çabası ve e, ve bunun e, hem şu andaki yöntemi e, kullanılan yöntem yani milletvekillerinin e, tutuklu olduğu ha, aslında dokunulmazlık haklarına sahip olmakla beraber tutuklu oldukları dokunulmazlıkları kaldırılmış değil bu kişilerin evet bu, bu kişilerin sadece e, Mayıs e, 25 Mayıs mıydı Meclisin e, dokunulmazlıkların Kaldırılmasını oyladığı gün o, o güne kadar olan Davalarla ilgili haklarında Soruşturma kavuşturma Açılması ve sorgulanmalarının e, imkan veren bir şey Yoksa dokunulmazlıkları Bütün itibariyle kalkmadı ve şu anda Anayasal açık biçimde Anayasanın ihlal edildiği 11 kişinin e, Dokunulmazlığının ihlal edildiği bir anda da anayasa değişikliği oyla duyuyor. Hani neresinden bakarsanız bakın meşruiyeti son derece sınırlı tartışma imkanı vermeyen ve diğer taraftan da hani neredeyse artık açık oylamaya zorlayarak milletvekillerini en azından İktidar Partisi milletvekillerini yapılan bir işlem var. Evet. Açıkça yani 175. maddede anayasada açıkça tam sayısının en az 3'te 1 tarafından yazıyla teklif edilir falan dedikten sonra da gizli oyuyla mümkündür değiştirme teklifinin kabul diye net olarak yazılmış üye yani tam oy, sayısı. Yani oylamanın gizli olmasını engellemediler. Gizli oy vermek isteyen veriyor. Evet veriyor Bakan, ama anayasa değişikliğine açık oy, anayasaya aykırı değildir diyor. Başbakan yardımcısı diyebilirim aynen. Nurettin Canikli. Bu yani inanılmaz bir cüret yani. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Yani e, neredeyse hani çok ciddi bir anayasanın özüne Sahip bir Anayasa Mahkemesi olsa neredeyse biliyorsun Anayasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi içeri itibariyle e, denetleyemez ama Anayasa değişikliğinin yöntemi itibariyle denetleme etkisine sahip işte e, Anayasa değişikliği Anayasa'da öngörülen kurallar çerçevesinde yapıldı mı yapılmadı mı diye denetleme hakkına sahip. Evet K Kerem çalışkan da onu yazmış şey e, onu yazmış zaten. Evet eee parmak. parmak onu düzelmen düzelecektim. E, bu anayasa e, oylamasının e, bazı milletvekili tarafından açık oya dönüştürülmesi e, usul hatası olarak kabul edilebilir. Evet. Çok usulen malul yani tamamen. E, usul hatası yani usul, usul usulsüzdür. Evet. E, usulsüzlük denetimi yapılabilir. E, bu, bu, bu işin bir tarafı. Diğer tarafı tabii ki e, getirilen e, getirilen düzen. Yani bunun adını koymakta bile zorluk çekiyoruz. Kendileri de bunu getirmek isteyenler de adını koymakta zorluk çekiyorlar. Başkanlık sistemi desen başkanlık sistemi değil. Çünkü başkanlık sistemi dediğin şeyin belli demokratik hukuk devleti olduğunu iddia eden bir e, e, anayasa girişinde, ilkelerinde değişmedi onlar. Demokratik, hukuk, layık, devlet ilkesi değişmedi. Bu ilkeler çerçevesinde bir başkanlık sisteminin içerdiği kurumsal mekanizmalar, kuvvetler ayrılığı ilkesinin güçlendirilmesi, yargının daha da bağımsız hale gelmesi, yani normal parlamenter rejimdekinden de daha bağımsız hale gelmesi gibi önlemler olmadığı zaman Buna başkanlık sistemi demek de doğru değil. Zaten demiyorlardı. Evet. Türk tipi başkanlık sistemi dediler. E, o da e, tutmadı. Şimdi cumhurbaşkanlığı sistemi diye bir şey çıkarttılar. Evet. Cumhurbaşkanlığı sistemi ne demek? Cumhurbaşkanlığı e, Türkiye'de e, 1923'te ihdas edilmiş ve e, tarafsız olması e, gereken bir kurum olarak e, daha sonra yerleşmiş, ilk başta belki 1924 e, anayasası çerçevesinde e, fiilen tarafsız olduğunu söyleyemeyiz e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'nın. Ama e, 1960 e, anayasasından sonra e, oturmuş olan bir gelenek var ve bu gerçekten de e, ciddi biçimde... E, şeyin de sağ hareketin de 1900 sağ anayasal hareketin de savunduğu bir şey. Cumhurbaşkanlığın tarafsız olması. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı'nın bir bir devletin tepesinde en üstünde bir dengeleyici unsur olarak bulunması. Bunun her zaman başarılı bir şekilde uygulandığını söyleyemeyiz Türkiye'de ama Cumhurbaşkanı'nın ee, hem partili olması, hem de yürütmenin fiilen ve yegane başı olması. Hem yürütmenin başı, şu anda çift başlı bir yürütmemiz var, yürütmenin tek başına yürütmenin başı. Başbakan yok, bakanlar doğrudan onun aslında bir tür sekreter, çeşitli işleri, çeşitli alanlardaki sekreter konumunda olan e, bir... E, Başkanlık mekanizması. Bunun karşılığında partili olduğu için ve büyük ihtimalle de Cumhurbaşkanı Parti'nin sıradan bir üyesi olmayacak herhalde değil mi? Parti başkanı olacak sonuçta. Evet. Hem parti başkanı olduğu için meclisteki çoğunluk da Cumhurbaşkanı'nın partisinde olacağı için. Çünkü öbür zaten sistem nasıl olur bilmiyorum. Anında yeniden iptal edip seçimlere gitmesi gerekecek. Bir de öyle bir... E, i̇stikrar dedikleri şey aslında Pamuk Kripti'ne bağlı bir istikrar Çünkü şu anda Cumhurbaşkanı olan kişinin Otomatik olarak meclisi çoğunluğu e, Elde edeceği varsayımına dayanıyor evet. bu, vars, bu bozulduğu zaman ne olacak? İnanılmaz bir kaos çıkacak ortaya evet. Erken seçim, bir yeniden seçim, bir daha seçim Yani o e, Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran 2015'te seçimleri tekrar edelim demesi burada çeşit çeşit defa gündeme gelecek. Ve e, yargının üst yargı makamlarının ezici çoğunluğunu hem parlamentodaki ço partisinin çoğunluğuna dayanarak hem kendi atama yetkisine dayanarak anayasa mahkemesi ve üst yargı organlarının HSEK başta olmak üzere e, ezici çoğunluğunu kendisinin belirlediği bir bir düzen. Bu hakikaten sultanlık gibi bir şey. Evet, bu demokrasi endeksi diye yıllardır yapılan şeyde son durum 2015 itibariyle gözüküyor ve Türkiye'nin durumu gayet düşük gözüküyor. 90. 167 ülke arasında yapılan şeyde. Ama bu bu son zamanlardaki gelişmelerde yalnız şeyde değil, hibrid rejimlerde de değil, artık tamamen otoriter rejimler sıralar. Tabi tabi hibrid rejim tabiri artık burada geçerli değil. Burada yani evet. hibrid rejim bunu tanımlamaz. Hibid evet. rejim el olan rejimdi bizdeki. Hı. Ama e, şimdi hibrit falan bir rejimde değil. Yani rejime doğru gitmiyoruz zaten. Evet, son ona girebilir. Yani sonuncu sırada Kuzey Kore var. Sondan bir önce Suriye geliyor. Sonra o hep örnek gösterilen çok tuhaf bir şekilde Çad var. Ama işte Türkmenistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Özbekistan'la beraber Türkiye'nin son ona gireceği bir yere doğru gitmek gibi bir dur gitmesi gibi bir durum görünüyor. Bu çok son derece kaygı verici tabii. Evet. Tabii Be tabii. Evet, senin yazdığın önemli bir yazıdan da birazcık bahsedelim aslında bu kesintisiz ohal ya da Cumhurun Başkanlığı rejimi diye Birikim dergisinde. Online dergisinde çıkan son 8 Ocak tarihli yazında da yani bunun aslında o halin toplanacağı önceden ilan edilmemiş. Gerçekten toplandıysa son derece şüpheli bir Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı dayanak gösterilerek yani orada da meşgul muğlak durumlar var evet. ve belli ki bakanlar kurulu toplantısının gündeminde bu konu yokken Üçüncü kez uzatıldığın ilanı artık durumu tamamen yeni Türkiye yönetim tarzını özetliyor sahte oy mesela pusurları meselesiyle beraber yani başka bir şimdiden geçildi. E, fiilen öyle çünkü e, çünkü böyle bir uygulama ancak e, dediğim gibi başkan cumhurun başkanı karar verdi ve oldu e, denen bir yöntemle olabilir yani. Formel olarak yapılması gereken aşamaları bile gerek duymayan. Hani denecek ki MGK gerçekten toplanmış olsa ve MGK'nın e, tavsiye kararı alınmış olsa e, ne değişecekti? Doğru büyük ihtimalle MGK'da tavsiye kararı verecekti falan. Ama gene de rejimin formal ilkeleri ne de kendi ilkelerine kendisi de çok fazla ayak bağı olmayan ilkelere dahi ee, evet. uymadığı zaman o zaman işin sonu yok. O zaman her şeyi her şeyi her an e, yapma e, imkanı var demektir. Zaten bu da e, şeyin, e, öngörülemezliğin e, zirve noktasıdır. Evet. Yarın her şey yapabilir. Leta evet. Semua oluyor o zaman işte. 14. Louis'e atfedilen değil mi şey? Evet şey. devlet benim. Devlet benim. Evet yani ben, ben devletim mi? Ben ya. devletim. Evet. O hangisi daha doğru tercüme bilmiyorum devlet <gülüyor> mi ben devletim mi? Ben devletim. Devlet benim. Neyse. Bu bu bu her şey olabilir. Yani bu öngörilemez zaten otoriter rejimlerin, diktatoryal rejimlerin, totaliter rejimlerin temel e, sorunlarından bir tanesi e, öngörülemezdik e, e, konusudur. Gelecek sürekli ne yani iradenin e, gücü elinde tutanın e, çıkarına, tahayyül dünyasına, korkularına, reflekslerine bağlı olarak tamamen belirlenen ne olacağı belli olmayan öngörülemez. ne. E, mahkemeye giderim ve yasada yazılı olan e, hakkımı korurum deme imkanına sahip olmadığınız çünkü mahkemenin ne diyeceği belli olmaz yasada yazılmış olması bir güvence değildir yasa göstermelik de olabilir ki işte bu Milli Güvenlik Kurulu toplanıp toplanmadığı Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olup olmadığı şaibeli bir konuda e, birdenbire e, Bakanlar Kurulu'nun bir e, kararının çıkması bu ileride zaten OHAL rejiminin getirdiği şey bakanlar kuruluna ve dolayısıyla bir bakanlar kuruluna başkanlık etme yetkisine de sahip olan Cumhurbaşkanı'na ki bunu sık sık kullanıyor artık istediği biçimde kararnameyle ülkeyi yönetme imkanı veriyor. Şimdi o niye OHAL sürekli olacaktır konusuna gelelim Evet. Ali Topuz'un Eylül ayında e, yazdığı bir yazı e, benim dikkatimi çekmişti. Eylül ayında diyordu ki, ki yani Eylül ayında daha OHAL kararnamelerinin vardı şu bugün vardı e, büyük altüst oluşun hepsi yaşanmamıştı. Diyordu ki bu OHAL'le yaratılan durum o kadar hukuksuz ki OHAL'in kaldırılması durumunda bu kararnamelerin, e, temiz edilmesi e, imkanı ortaya çıkacağı için ve bunların hepsi dava konusu olabileceği için devlet bunun altında kalır. Kalkamaz. Çöker. Evet. Gaze ya da, gazete duvardaki. Gazete yersi, duvarda. Evet. evet. Eylül başında. 7 Eylül. Evet. 7 Eylül. Ee, ya da o hali sürekli kılmak gerekir. O zaman da toplum altında kalır. Çöker. Bir de dediği bir şey vardı. Çok doğru. Bu OHAL uygulamaları o kadar kapsamlı bir hukuk tahribatı yarattılar ki kendi kendisi yürürlükten kalksa da e, doğru düz çalışacak bir hukuk zemini de bırakmadı diyor. Çok önemli ve, işte tabanını evet. tahrip etmek. Evet, evet. ve i̇şte. dolayısıyla oradan hareketle de gerçekten baktığımızda hele bu Ali Topuz'un, Eylül'deki tespitinden sonraki OHAL kararnameleri, en son bu üçlü karar, üç kararname, sadece işten atmalardan bahsetmiyorum. E, diğer taraftan devlet yapılanmasını ciddi biçimde değiştiren, yani e, OHAL'in çıkmasıyla herhangi bir alakası olmayan hem işten atmalar hem e, e, kurumsal düzenlemeler Varlık fonu düzenlemesinin o halde ne alakası var? Varlık fonuna Türkiye Jokey Kulübünün oyun haklarının verilmesinin o halde ne alakası var? Kanun hükmünde kararname ile çıkartılıyor bu. Ne alakası var? Bunun darbeye ne alakası var? O hal dolayısıyla artık darbeyi engellemek ve darbe girişimde bulunanları bastırmak amacının çok ötesine geçmiş bir aslında Cumhurbaşkanlığı rejiminin zeminini hazırlayan bir dönüşüm hamlesi haline gelmiş durumda. Zaten o yüzden de bence Ali Topuz'un öngörüsünün de son derece doğru olduğunu düşünüyorum. O halin Cumhurbaşkanlığı rejiminin yani şu anayasada geçirmek istenen rejimin yürürlüğe girmesine kadar kalkmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü referandumdan sonra diyelim ki referandum <gülüyor> Nisan ayında yapılacak ama o öngörülen şimdilik bilmiyoruz belki ondan sonra karar değiştirip onu da iki ay sonra hadi şimdi biz artık 2019'u beklemiyoruz şimdi uygulamaya başlıyoruz da diyebilirler. Her şey mümkün artık diyorsunuz. Evet. Ama eğer öngörüldüğü gibi 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber Bu yürürlüğe girecekse Eğer o zaman O halde o döneme kadar devam eder evet. Nasıl durduracaklar yani O hali kaldırdıklarında hangi, Ya da bütün bir yasa Çıkartacaklar ve o yasa Diyecek ki o hal çerçevesinde Alınmış kararlar ömür boyu Temiz edilme, edilemez Diyecekler hani vardı bu 12 Eylül Anayasasının Geçici maddeleri o 12 Eylül Cunta dönemindeki işlemlerle ilgili dava açılamaz maddesi Evet 2010 anayasa değişikliğinde iptal edilen Onun gibi bir şey getirecekler ama onu anayasaya getirmeli lazım yasalı yetmez bu Hı. ve gerçekten bence şu anda o halde o hal gerekçesiyle kanun hükmünde kararnamelerle bir e, Cumhurun Başkanlığı rejiminin, altyapısı hazırlanıyor ve bu bir istisna halinin anlaşması sürecini yaşıyoruz. Evet. Yani gerçekten kaygı verici bir ortam var ama bunları yazıp çizmek ve konuşmanın dışında da herhangi bir yani şey mesela meclis önünde Milletvekillerinin finan da engellenmesi de çok şaşırtıcı cumhuriyet. Dağcı milletvekillerin 11 tutuklu zaten daha ne yani daha ne olsun. 11'i tutuklu ondan sonra meclis önünde milletvekili engellemiş engel zaten 11 milletvekili tutuklu ben böyle bir bir şey görmedik biz bilmiyorum ya bu bu kişileri milletvekilleri düşmüş milletvekillikleri düşmüştür. Evet. Ya da milletvekilidirler. Ama şey de yani e, resmen meclis önünde yapılan bir periskop yayınında mesela Sezgin Tanrıkulu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden evet. açıklamasında kimsenin elinde silah yok burada kimse canlı bomba değil burada herkesin bildiği kanaat önderleri işte barolar mühendis odaları buradalar e, bunlar görüşlerini açıklamayacaksa kim açıklayacak bu ortamda anayasa yapılamaz demiş. Bence iyi bir özet durumun kaldı. Tamamen bu ortamda zaten anayasa yapılamaz Yani Sezgin Tanrık'un Dediği bütünüyle doğru Ve şimdi e, anayasa Değişikliğine hayır bildirisi Dağıtan e, ha, Ataşehir'deydi yanılmıyorsam Üç e, gencin Yerini yanlış hatırlıyorum Yanılmıyorsam Üç genç e, e, Bu anayasa değişikliğine hayır Bildirisi dağıttıkları için gözaltına alındılar Şimdi anayasa değişikliğine hayır kampanyasını Sokak sokak gezip de Anlatmaya çalışan insanlar dövülecekse Gözaltını alacaksa Bunun 12 Eylül Anayasasını e, referandumundan Ne farkı olacak? Evet yani çok O zaman cunta rejimindeyiz biz Evet yani layıklık iyidir diye Konuşanların da. içeri atıldığı Bir şey Anayasada açıkça e, Türkiye'ye bir sosyal yani layıklığı savunmanın suç haline dönüştüğü. dönüştüğü bir şey. Şimdi Ataşehir miydi tam bakıyor ona can da. Ataşehir. Ataşehirmiş. Evet. Ha, doğru evet. Yani evet. Peki burada e, herhalde. Yani bu, bu gerçekten e, sürekli olağanüstü hal. Yani sürekli olağanüstü hal nedir? Anayasal diktatörlüktür. Bunun literatürde yeri de var üstelik. Bunu daha ileride döneriz. Anayasal diktatörlük olağanüstü durumun, istisnai halin olağanüstü durumun sürekli hale dönüştürüldüğü, anayasal yetkilerle donandırıldığı bir haldir. Anayasası var mıdır? Anayasası vardır. Diktatörlük müdür? Diktatörlüktür. Bu anayasa e, bir e, anayasal devlet değil, anayasal bugün galiba Cumhuriyet gazetesinde eski yargıtay başkanının bir değerlendirmesi vardı. Bu anayasal devlet değildir. Bu anayasalı devlettir diyor. Evet anayasal diktatörlük. Bunun üzerinde daha durmamız gerekecek herhalde. Peki Ahmet çok evet, teşekkür ederim. İyi günler edelim. görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.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 bir konuğumuz var isterseniz onu siz takdim edin. Bizim için de gayet aşina olan bir isim. Tabii memnuniyetle, memnuniyetle. konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Doktor Murat Pakel. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldin Murat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Murat'ı e, şöylece tanıtayım, e, bir kere açık bilinç e, dinleyicileri e, aşinalar çünkü e, Amerika'da CIA'nin e, psikologları işkence içeren yöntemler e, geliştirmek e, konusunda yönlendirdiği, onlarla işbirliği yaptığı konusunda bir rapor ortaya çıkınca bunu tartışmak için e, konuk olarak e, açık bilince katılmıştı birkaç sene önceden o programı merak edenler için ben e, programın podcast linkini Twitter sayfasından paylaştım. Ama yine de e, hatırlatayım e, hem tıp hekimi hem klinik psikoloji doktoru e, Murat Pater e, psikoterapist e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi Bilgi Üniversitesi'nin klinik psikoloji. Yüksek Lisans Programı'nın e, kurucu direktörü. E, aynı zamanda kendisini e, yazılarıyla da tanıyoruz. E, T24 haber sitesinde e, örneğin e, yazılarını e, psikotramatoloji ve psikopolitik olarak adlandırabileceğimiz e, konular üzerine makalelerinin bir kısmını bir araya getirdiği de iki kitabı var. 2007'den politik yüzleşmeler birikim yayınlarından çıkmış olan ve geçen sene İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan Türkiye Debelenirken başlıklı iki kitap. Murat'ın açık böyle daha eskilere giden bir tarihçesi de var galiba. Bu, bu benden de eskiye gidiyor. Onu siz biliyorsunuz. Evet. Ee, Biz de bu rakın işgal ve istilasına giden İstila ve iş, işgaline giden günlerde çok travmatik günlerdeyken Amerika Birleşik Devletleri'nde e, barış inisiyatifi diye bir şey kurulmuştu. O vesileyle hem bir araya gelmiş hem de telefonla da bağlantılar yapmıştık. Ayrıca Türkiye'de görüşmüştük. Çok hararetli günlerde sık sık beraber oluyoruz işte travmasız, travmatik günlerde. Bu da onun on dördüncü yıl dönümüne denk geliyor. Evet, evet. Bu da mutluluk verici bir şey. Tekrar böyle durumlarda bile buluşuyor olmak. Evet. Üstelik kayda kışta Murat sana da zahmet vermiş olduk. Teşekkürler. Zeyt'e geldim. Kaya kaya. <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman konuya çok kısa bir giriş yapıp sözü sana bırakayım. Ee, yeni yılın birinci programında öğrenilmiş çaresizlik e, denen durumu konuşmuştuk o programa aslında e, çok sayıda e, cevap e, tepki geldi e, olumlu anlamda e, söylüyorum e, hemen ismini anlayayım e, cümleyicilerimizden Akın Yılmaz e, örneğin e, uzunca bir mektup yazıp çeşitli önerilerde bulunmuş Nereye gidiyoruz? Bu konuyu konuşmamız lazım demiş. Ee, biz de bugün biraz bu öğrenilmiş çaresizlik e, durumunun e, kişilerde, bireylerde e, ne şekilde ortaya çıktığını konuşmuştuk geçen hafta. E, fakat bir toplumsal tezahüründen e, öğrenilmiş çaresizliğin bahsedilebilir mi? Biraz bundan konuşalım diye düşündük. Ee, öğrenilmiş çaresizlik fiziki koşullarla alakalı olduğu kadar belki onlardan da daha fazla o fiziki koşulları nasıl algıladığımızla farklı e, e, nasıl algıladığımızla e, alakalı e, bunun bütün bir e, toplumda e, ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ee, bu konularda bilimsel e, literatürde çok fazla ben bir çalışma bulamadım ee, Harrison White isimli bir Amerikalı sosyoloğun bir kitabında biraz bahsediliyor Deneysel bir çalışma olarak, bir kuramsal bir e, mesele olarak Kimlik ve kontrol, e, sosyal yapılar nasıl ortaya çıkar e, başlıklı bir kitabı var Orada diyor ki, e, evet sahiden bireylerde olduğu gibi toplumlarda da bir öğrenilmiş çaresizlik durumu ortaya çıkabilir. Ve toplumun birlikte dayanışmayla bir şeyler yaparak ortak bir çabayla zorlukları aşabilme e, iradesini e, zedeleyebilir. E, bütün bunların biraz, e, Murat senin e, uzmanı olduğun travma tarihinde, ...sonrası durumlarla da alakası var gibi gözüküyor. Ee, hiçbirimiz bugünden yarına ne olacağını kestiremez haldeyiz. Yani e, içimizden kaç kişi... E, ...tamam artık bu zor günlerin sonuna geliyoruz. 2017'de başka e, kötü şeyler olmaz artık. Bombalar patlamaz, suikastlar olmaz... Türk parası değerini yitirmeye devam etmez, uzakta bir ışık gözüküyor diyebilir çoğumuz, diyemiyoruz. Ve belki bundan da kaynaklanan bir bir tür paralize olma durumu, bir ruhi felç durumu söz konusu mu? Bunun... E, travma açısından e, Nasıl e, Açıklanabileceğini de Merak ettik Böylece e, işte bütün bu Zor soruların hepsini sen e, Cevaplayabilirsin diye <gülüyor> ve, ben Şimdi ve, sana ve Varsa da nasıl engellenebilir tabi bir de o Evet e, <gülüyor> Bu Geçen gün haberleştiğimizden beri bu Öğrenilmiş çaresizlik meselesi üzerine biraz e, Kafa yormaya Çalıştım e, Kısmi bir açıklayıcılığı olabilir ama e, bu içinden geçmekte olduğumuz tabloyu e, onun karmaşıklığını anlatmakta e, biraz yetersiz kaldığını düşünüyorum. Öğrenilmiş çaresizliğin. E, <gülüyor> öğrenilmiş çaresizlik ben geçen haftaki programınızı dinleyemedim. O yüzden tam nasıl e, koydunuz ortaya bilemiyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Ee, ama öğrenilmiş çaresizlik hani klasik paradigmasında işte deney fareleri altında elektrik akımı verilebilir bir kafese konur. Ee, kafesin yarısında elektrik akımı verilebiliyordur, yarısında verilemiyordur. Elektrik akımı verildiğinde fareler elektrik akımı olmayan yere kaçarlar. Bunu öğrenirler kısa bir sürede ve akımsız yerde daha güvenli bir şekilde dururlar. Sonra ikinci aşamada e, kafes ikiye bölünür ve farelerin kaçacak e, akımsız yere kaçacak hali kalmaz ve akım verilir. Fareler bir süre sonra e, kaçmak için çabalamayı bırakırlar yani çaresizliği öğrenirler e, çünkü kaçacak yer yoktur. Çaresiz bir şekilde akım üzerinde beklerler yani ızdırabı yaşarlar ve bir şey de yapmazlar çünkü yapacakları bir şey olmadığına inanmış durumdadırlar. Üçüncü aşamada o aradaki bölme kaldırılır artık kaçabilir haldedirler elektriksiz tarafa ama artık tekrar kaçmazlar çünkü o çaresizlik iyice öğrenilmiştir sinmiştir bünyelerine ve işte bu ilk başta depresyonun depresyonu açıklayabilecek bir model olarak düşünülmüştü. Şimdi şey bu, öğrenilmiş çaresizlik modeli, klasik olarak bildiğimiz model bu. Türkiye toplumunun ya da büyük toplumların tam buna uygun olup olması çok kolay gözükmüyor bana. Hele de yani spesifik olarak Türkiye toplumu... Şu sırada böylesine bir çaresizlik içindeymiş gibi gelmiyor. Daha çok şu geliyor, yani toplum tabii ki homojen değil. Oradaki fareler gibi hepsi aynı biçimde bir şeylere maruz kalmıyorlar. Gayet farklı kesimleri var. Şu anda en azından üç tane baya birbirinden neredeyse kopuk diyebileceğimiz Topluluklar var Türkiye'de. Bunlar olan bitenden aynı derecede etkilenmiyorlar. Olan biteni aynı biçimde algılamıyorlar. Bayağı farklı hakikat düzenlerinde, hakikat rejimlerinde yaşıyorlar. Problemlerin en önemli problemlerden biri de bu zaten. Yani toplumun genel olarak toplum dediğimiz yapının... Artık bir toplumluk halinin kalmamış oluşu, baya bir parçalanmış, kutuplaşmış, kopuşmuş oluşu ve ortak bir hakikat zemininin kalmamış oluşu e, ve büyük parçanın, çoğunluk belki, e, büyük parçanın e, baya farklı bir e, hakikat zemininde e, yer alıyor oluşu e, ve bu hakikatin artık bildiğimiz... E, nesnel hakikatten epeyce farklılaşmış bir hakikat e, alabildiğine öznel bir hakikat oluşu e, dolayısıyla e, o kesim e, yani iktidarı destekleyen şu ya da bu düzeyde destekleyen kesim e, için e, bir çaresizlik durumundan bahsetmek çok kolay değil onun tersine e, bayağı bir e, aktif e, destekçi e, umutları olan e, bir şeyler yapıldığına iyi bir şeyler yaptığı, yapıldığına inanan e, daha da iyi olacağına inanan çok geniş bir kitle var Türkiye'de. E, o kitle e, henüz böyle duvara çarpmış ve büyük bir e, şok yaşayan, çaresizlik yaşayan, umutsuzluk yaşayan bir kitle değil. Ee, hani öğrenilmiş çaresizliği e, daha e, muhalif, daha e, sert muhalif kesimlerin bir kısmına belki atfedebiliriz. E, bayağı bir e, engellenmiş oldukları için, e, umutsuzlaşmaya başladıkları için e, onlar için düşünebiliriz ama toplumun büyük çoğunluğu için... E, e, <gülüyor> Bayağı e, uzun dönemli tarihsel bazı dinamiklerden beslenen e, eski yaraları, eski travmaları, eski yoksunlukları e, aşırı bir telafi etmeye çabalayan e, mekanizmalar söz konusu sanki. E, onlar üzerinden e, o dinamiklerin katkısıyla onların ayrıntısına gireriz belki. O dinamiklerin katkısıyla e, karizmatik bir liderle e, aşırı özdeşim içerisine girip e, bu lidere e, devredip kendi öznelik hallerini devredip e, lidere e, vicdanlarını, akıllarını, tahayyüllerini devredip ee, onun üzerinden devam etme ve onun üzerinden bir çare bir umut bekleme gibi bir durum var ve aktif bir destek bu pasif bir destek de değil ee, 15 Temmuz sonrasında gördüğümüz gibi ee, dolayısıyla ben burada öğrenilmiş çaresizlik paradigmasının çok e, bizi çok e, ilerletebileceğini düşünmüyorum yani kısmi bir açıklayıcılığı olabilir daha çok eee Nazi Almanya'sından önce mesela 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemde nasıl oldu da Almanya gibi bir süre açıdan o zaman bile oldukça gelişkin sayılabilecek sosyoekonomik ve politik açılardan gelişkin sayılabilecek bir toplumda Naziler gibi bir ideoloji ciddi bir toplumsal destek bulabildi. Ee, o zaman da e, işte rasyonel analizler yapılmaya çalışıldığında bu hiç rasyonel bir şey olarak düşünülmüyordu. Bugün de baktığımızda yani nasıl bir ne, nedir bunun rasyoneli diye düşünülebilir. E, keza İtalya'da e, benzer bir durum yaşandı. E, maalesef toplumlar e, böyle her zaman e, rasyonel ilkeler değerlendirmeler üzerinden işlemiyorlar, çalışmıyorlar. Ee, o dönemle, o dönemki toplumsal dinamiklerle Türkiye'nin bugünkü dinamiklerini karşılaştırmanın ilginç e, olacağını e, düşünüyorum. Belki biraz onu yapabiliriz. Ee, ne tür telafi çabaları insanları e, <gülüyor> rasyonel analiz düzeyinde hiç de iler tutar tarafı e, gözükmeyen, bazı şeyleri destekler ısrarla destekler halde tutabiliyor bunları düşünmemiz lazım Murat Peker ben de şunu sorayım hemen yani ciddi bir <gülüyor> en azından e, tarafsız bir, bir taraf ya da nesnel bir değerlendirme yapıldığında ciddiye, ciddi şekilde düşmeye e, e, meyleden bir takım grafikler var. Yani işte ekonomik durumda da kötüleşme var. Hmm. E, devam eden ve gittikçe de yükselen şehitleriyle kayıplarıyla önemli bir dış savaş var başka bir ülkenin içinde birçok kriter açısından problematik bir durum var. Yani bir duvara doğru gidiş izlenimi veriyor. Bunu algılama kapasitesinde neden bu kadar toplumun çeşitli kesimlerinde farklılık olabiliyor diye belki düşünebilir. Yani ben mesela ya da benim çevremdeki bazı insanlar daha tehlikeli bir gidişat içinde olduğunu düşünüyor olabilirler ama buna karşılık senin de biraz önce söylediğin gibi önemli bir kesimde yok karşıya yani dolar da düşecektir dolar Türk Lirası paritesi de ve şeyde işler düzelecektir dışta da içte de diye bakanlar var bu bir, bir yani algılamayı engelleyen bir faktör olabilir mi nedir e, Valla işte bu tür kriz durumlarında sert e, sosyoekonomik e, süreçlerde e, insanlar tek tek e, gazete okuyup, radyo, televizyon dinleyip ne oluyor acaba diye rasyonel yapmıyorlar. İnandıkları, güvendikleri liderlere, siyasilere bakıyorlar. Onlar ne diyor? Onlar üzerinden, onların dolayımı üzerinden anlamlandırıyorlar. Türkiye'de çoğunluk şu anda... İşte Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarının Türkiye'ye yönelik büyük komplolar kurduğunu Türkiye'yi işte zor duruma sokmak teslim almak için çeşitli hesaplar komplolar yaptıklarını düşünüyorlar öyle anlatılıyor onlara onlar da buna inanıyorlar dolayısıyla bütün yaşadığımız zorlukları bunun üzerinden açıklamaya çalışıyorlar. Ee, yani dolar yükseliyorsa işte büyük bir tezgah var o yüzden yükseliyor dolayısıyla bizim buna direnmemiz lazım dolarlarımızı bozdurmamız lazım işte Türk lirasını bir ne yapmamız lazım bütün o anlatılanlara inanıyor insanların önemli bir kısmı. Ya da işte savaş durumu oluyorsa, insanlar ölüyorsa e, mecburen oluyor, ölmek zorunda. Gerekirse daha çoğu ölecek zorunda. Buna inanıyorlar insanlar. E, nasıl oluyor da buna bu kadar kolay inanabiliyorlar diye sormamız lazım. E, ben burada birkaç, mesela Nazi Almanyası'nı o yüzden örnek vermiştim. Nasıl oldu da Naziler... Ee, bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde bu kadar geniş bir toplumsal destek buldular. Buna bakan e, sosyal bilimciler e, birkaç dinamiğin çok kritik belirleyiciliği olduğunu söylerler. E, bir tanesi işte Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın çok ağır bir yıkıma e, uğramış olması, e, çok ağır bir... E, Bedel ödetilmesi Almanya'ya ve bunun bir müthiş bir hem ekonomik olarak hem de manevi olarak çok ciddi bir aşağılanmışlık duygusu yaratması Alman toplumunda. Ve bunun telafisi yönünde bir ümidin çok kolay destek bulabilmesi. Yani Hı -hı. o aşa aşağılanmışlığı telafi etme meselesi. Ee, daha eski, daha derin bir dinamik Almanya'nın e, geç kapitalistleşmeye başlayan geç ulus devletleşmeye başlayan hani Amerika'ya İngiltere'ye ve Fransa'ya göre gene e, dünyadaki ekonomik nimetlerden e, daha fazla pay kapma e, konusunda diğerlerine göre telafi etme mekanizmasını daha hızlı çalıştırması gereği bunun da önemli bir faktör olduğu bir de çok eski yüzyıllardır süren Antisemitik geleneğin de e, devreye girmesi en azından bu üç faktör bir araya gelip e, Nazilerin e, güç kazanmasına o çok özel konjonktürde güç kazanmasına yol açtı e, diye düşünülebilir. E, Türkiye'de şöyle telafi mekanizmaları var bir e, İslam'la ilgili ciddi bir. E, mesele var. İslam e, üzeri, İslamcılık üzerinden e, siyaset yapan bütün eğilimler e, bin yıllık e, bin yıldan da fazla belki e, müthiş bir mağduriyet söylemi, e, yenilgi ve hak kaybı e, adaletsizlik e, ve bunun mutlaka hızla telafi edilmesi üzerinden bir söylem üretiyorlar. Ve bunun haklılığına yüzde yüz inanıyorlar ee, ve bunun sorumlusunu e, neredeyse yüzde yüz kendi dışlarında arıyorlar. Yani dış dünya, e, Hristiyan dünya, Batı dünyası, emperyalistler, şunlar bunlar bütün bu İslam dünyasını çökertmiş durumdalar ve bunun hızla telafi edilmesi gerekiyor. Bunu e, Müslüman kitlelere anlatmak, bunun üzerinden siyasi e, ve sosyal bir söylem kurmak her zaman prim yapabiliyor <gülüyor> sıkışma anlarında daha da prim yapabiliyor. İşte İsrail, Filistin'e e, haksızlık yaptığında, zulmettiğinde ya da Irak'a Amerika saldırdığında, Suriye'de bir operasyon, e, bir manipülasyon yapıldığında bunların prim yapma ihtimali daha da yükseliyor. E, Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Türkiye'den başka bu argümanı, bu söylemi kullanan herhangi bir ülke var mı bildiğiniz? Bu geri kalmışlık ya da bu e, İslam dünyasındaki ezilme, vasfını kullanan, kendi söyleminde kullanan var Bütün İslamcı hareketler Su temelinde... Suudi Arabistan mesela, Birleşik Arap Emirliği, İran, diğer mesela Türkiye Cumhuriyetler'de var mı böyle ülkeler? Türkiye'nin kullandığı kadar böyle ezilmişlik üzerinden giden bir politikaya sahip olan ülke. Ee, İslamcı siyasetlerin hepsi e, batı karşıtlığı, emperyalizm karşıtlığı, İslam'ın ezilmişliği, e, haksızlığa uğramışlığı ve bunu hızla telafi etmek üzerine kurulu bütün değişik derecelerde Suudi Arabistan kraliyeti kraliyet sistemi o daha başka bir sistem hani İslamcı bir siyaset o anlamda güttüğü o söylenemez herhalde o başka bir rantiye devlet sistemi orada başka hesaplar var ama İslamcılık üzerinden değişik tonlarıyla siyaset yapanlar için söylüyorum bunu. Türkiye'deki ikinci dinamik Türkçülük, Türk milliyetçiliği dinamiği orada da başka bir kayıp. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş, müthiş bir gerile, gerilemişlik, gene batının bizi geriletmesi, çok ciddi mağduriyetlere yol açması ve bizim bunu mutlaka telafi etmemiz ve Yeni kayıplara engel olmamız. Mesela Kürt meselesi gibi yeni kayıpların olma ihtimali her zaman yüksek görülüyor. Bunu engellemek için böyle aşırı hassasiyet durumları oluyor. Bu bir lider karizmatik bir lider kişiliğinde bu dinamikler birleştiği zaman Türkiye toplumunun dini ve milliyetçi hassasiyetleri yüksek kitlelerini etkilemek ve başka hakikatlere çok öznel hakikatlere inandırma ihtimali yükseliyor. Bence böyle bir dönemden bu, bu hallerin, bu dinamiklerin çok kristalleşmiş ve çok özel bir şekilde bir araya gelmiş bir durumundan geçiyoruz gibi geliyor bana. Murat Peker çok da daralan bir, birkaç dakikalık süremiz içinde çok... Acil gözüken bir başka soruyu da sormak istiyorum. Peki bu travmatik durumda, bölünmüşlük vesaire durumunda ne yapılabilir sorusunu da... Yani bunu nasıl giderme, telafi mekanizmaları, bu toplumsal parçalanmayı, travmayı önleyecek neler yapılabilir? Özellikle spesifik olarak bu anayasa değişikliği ve referandum ortamında... Ee, yani tabii hakikatleri söylemekten, eleştirmekten, değerlendirmekten vazgeçemeyiz bir şekilde. Onları yazmaya, çizmeye, e, siyasi muhalefet yapmaya devam edeceğiz. Ama bunun böyle e, ben gerçekleri söylüyorum dolayısıyla... E, Hani iş bitti, gerçeği söylediğim zaman insanlar bunu eninde sonunda algılarlar gibi bir yanılsamanın olmaması lazım. En büyük sıkıntımız Türkiye'deki muhalefetin, demokrat sol muhalefetin diyelim genel olarak en büyük sıkıntısı. Bu demin bahsettiğim dinamikleri göz önüne alan, o hassasiyetleri göz önüne alan bu insanların bu hassasiyetleriyle nasıl konuşulabileceğine dair bir dil oluşturmak, bir temas biçimi oluşturmak konusunda sıkıntılar var. Bu çok kolay bir iş değil, çok zor bir iş sonuç olarak. Çünkü epeyce farklılaşmış hakikat zeminlerinden bahsediyoruz. Yani kısıtlı etkileri olacaktır konuşmanın, anlatmanın, yazmanın, çizmenin, muhalefet etmenin. Ee, bununla birlikte e, koşullar e, bir şekilde çok öznel, e, öznellikçi e, kendi subjektif gerçekliklerine gömülmüş e, yapıları e, zamanla e, dünyanın, ülkenin e, gerçekleriyle, sosyal ve ekonomik gerçekleriyle e, çarpıştıracaklar. Bu e, Hani güneş balçıkla sıvanmaz deyim değişine bir miktar güvenmemiz gerekiyor. Bu hani yalan düzeni diyelim ilanı hâli gitmeyecek bir yere toslayacak ama bu çok kolay olmayacak. Epey uzun da sürebilir. Onu görmek lazım. Ama bunun için de yazmaya, çizmeye ve bunları anlatmaya Tabii. devam etmek gerekir diyoruz. E, Güven Bey, e, bitiriyoruz galiba. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok kısaca toparlayayım. Çok aydınlatıcı bir analiz oldu. Bence Murat, de öyle. Ederiz. Tek bir e, psikoloji paradigması her şeyi e, elbette açıklayamıyor. Biz de aslında bu konulara bağlı olarak bir dizi programla otorite itaat ve vicdandan e, da Konuşmuştuk Ve bireyin özne olma ya da özneliğini kaybetme hallerinden bahsetmiştik. Senin de dediğin gibi mesela bu çok rahmetli olan son zamanlarda üst akıl söyleminin ben e, bir mazeret olarak kullanıldığını, bir dışlandırıcı bir etkisi olduğunu, işte olan biten kötü şeylerin hep e, ne olduğu belirsiz, e, soyut bir e, üst akıl adıyla işaretlenen bir yaydan ...geldiği inancını pekiştirdiğini... ...falan e, düşünüyorum. E, genel itibariyle... ...bir de şunu söylemek isterim. E, belki bu öğrenilmiş çaresizlik... E, ...durumunun... ...daha uygulanabileceği... E, ...kesim... E, ...tek de sesi çıkmamakta olan... Evet. E, ...muhalif kesim... E, Muhalif kesim niye böyle hissediyor? Bir, o muhalif kesimde bir travma hissi olduğunu herhalde söylemek e, mümkün. E, ama muhalif kesimle muhalif olmayan kesim arasında giderek açılmış olan bu uçurumu e, ne şekilde telafi edebilir? Bu da sahiden e, çok önemli konulardan bir tanesi. E, Büyük çoğunluk diye birkaç kez bahsettik aslında o çoğunluğun nasıl bir çoğunluk olduğundan da emin değiliz. Yani doğru, doğru. Onun da farklı tonları var muhtemelen. Çoğunluğunda belki elli %50-%50 gibi bir ayrışma olduğunu da aslında unutmamak e, lazım ben bir de şunu ekleyerek bitireyim açık radyo dinleyicilerinin bir kısmı belki dinlemişlerdir geçen haftaki Altın Saatler programında Murat Peker yine konuk olmuştu ve Gürhan Ertür'le e, travmanın etkileri e, ve bugün konuştuğumuz bir takım meselelere de aslında yakın gelen e, konularda pek çok bilgiler vermişti e, açık radyonun internet sitesinden podcast'te bulunarak. E, çok güzel bir programdı. O da dinlenebilir. E, peki galiba burada kapatıyoruz. Murat çok teşekkür ederiz. Ben Ender. teşekkür ederim. Murat Peker çok e, teşekkürler. İstanbul Sağ Bilgi olun. Üniversitesi'nden Doktor Murat Peker konuğumuz olmuştu. E, bu konulara herhalde bir süre daha devam ediyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler.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 Hastayı da bu şekilde bitiriyoruz bugün. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. açık